Vefat etmiş babanın yerine oğlu hacca gidebilir mi? Babanız vefat etti. Allah rahmet eylesin hacca gidemedi. Size vasiyet etmiş ve maddi olarak bir şeyler bırakmışsa zaten gitmeniz gerekiyor. Buna rağmen vasiyet etmemiş bile olsa bir evlat babası annesi için hacca gidebilir. Onlar adına hac yapabilir. Bununla ilgili ne yapmalı? Şunu yapabilir. Niyetini baştan babası veya annesi için yapabileceği gibi o haccı icra ettikten sonra en son kısımda Ya Rab, bu haccımın sevabını öncelikle babama yahut anneme ve bütün Müslümanlara bağışlıyorum tarzında da genel bir dua ile sevabını bağışlayabilir. Yahut başlangıç itibariyle ihrama babası adına girebilir, annesi adına girebilir ve bu şekilde haccını, umresini icra edebilir.